Awdu billahi min al-shaytan ar-rajim. Bismillahi r-Rahmani r rabbil alaamin. E-sallatu s-salam ya Seyyid al-ebri ne ve al-akhirin. Ve ilah jami al ve rabbil sorusuna cevap vermeye kendimizi anlamaya, tanımaya çalışıyorduk. Rabbimizin bizi, bize nasıl tanıttığını, nasıl bir kıymet, şeref verdiğini, nasıl, nasıl bir güç, kuvvet, budret verdiğini, nasıl isimleriyle tecelli edip donattığını اَلَّمَ الْاَدَمَا اَسْمَاءَ الْقُلَّهَا buyurmuştur. Bu bir tek Allah'ın insana ikram ettiği halifeligidir, güzelligidir. Rabbimiz kendisini bilelim diye, tanıyalım, anlayalım diye isimleriyle tecelli etmiş ve bu alemede yine isimleriyle tecelli etmiş ki Rabbimize şahit olalım, şehadet edelim. Şahit olup Allah'tan başka ilah yoktur diyebilirim. Yani Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur diyebilirim. La ilahe illallah diyebilirim. Muhammedun Resulullah diyebilirim. Şahit olmayınca Demiş oluyor muyuz? Şahadet etmiş oluyor muyuz? Hayır. Tabii ki şehadet etmek yetmiyor. Buna iman etmek gerekir. Bir, iman edenler vardır, iman etmeyenler vardır. Yani inkar edenler vardır. Bir de yalanlayanlar vardır. İnkar edenlerle yalanlayanlar aynı konumdadır. Yalanlayanlar daha kötü durumdadır. Münafık oluyor çünkü, bu âlemde nasıl kazanacağımızı, nasıl kaybedeceğimizi eğer bilmezsek, anlamazsak kaybetmek kaçınılmaz olmuş olur. Mutlaka nasıl iman etmemiz gerektiğini bilmemiz lazım. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yalanlayanlar kimlerdir? sorusuna o anda pazardadırlar, biri soruyor, Allah'ı yalanlayanlardan mı bahsediyor, ayetlerini yalanlayanlar? Resulullah Efendimiz izah ediyor onu. Farz edin ki, ben şimdi size desem ki, şu dağın arkasında bir ordu asker geliyor ve buraya gelince herkesi kılıçtan geçirir, desem. Bunlardan bir kısmı, evet, Allah'ın Resulü doğru söylüyor, onun için hemen toparlanalım buradan gidelim deyip toparlanıp buradan giderler. Bir kısmı da, hayır bu doğru değildir, böyle bir şey yoktur derler. Bir kısmı da doğru söylüyor der ama yerinden kıpırdamaz o birincileri hemen toparlanıp gidenler, bu tehlikeyi kabul edenler, müminlerdir. Hayır böyle bir şey yok diyenler, kafirlerdir, akıl inkar edenlerdir. Doğru söylüyor deyip yerinde kalanlar da yalanlayanlardır. Hem tasdik ediyor hem yalanlıyor, yani diliyle tasdik ediyor, fiiliyle yalanlıyor. Onun için bakmamız lazım, biz Allah'ın ayetlerine iman etmiş miyiz, etmemiş miyiz? Yani gereğini yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Yoksa doğru söylüyor, doğrudur, Allah böyle duymuş ama, ama deyip hiçbir şey yapmıyor muyuz? Allah gazabıyla, azabıyla tehdit ediyor. İnsan olmaya davet ediyor. Hazreti insan olmaya davet ediyor. Birbirimize rahmet olmaya davet ediyor. Nimet olmaya, ikram olmaya davet ediyor. Davetine icabet ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Evet, doğrudur. Deyip yoksa yalan diyor muyuz? Kim Allah'ın ayetlerini yalanlarsa ona bir şeytan musallat ederiz o şeytanın arkadaşı olur. Şeytan da insanları kandırırken sağdan geliyor. Ben seni düşünüyorum diyor. Senin için söylüyorum diyor. Yemin ediyor. Böylece tuzağa düşürmüş oluyor. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar da aynı şekilde, ister farkında olsun ister olmasın, Allah'ın emrine, vahkine ters düşen bir şey söyleyip, Ben seni seviyorum, senin için söylüyorum, Senin kazanmanı istiyorum, senin rahat etmeni istiyorum, senin şerefli olmanı istiyorum dediğinde aynı şekilde yananlanmış ve şeytanın vazifesini yapmış. Şöyle biraz bakınca bunu hemen görür ve hemen anlarız. Analar, babalar çocuklarını büyütürken nasıl onların zahiri hayatlarını düşünüyor ve ahiretlerini nasıl zahiri hayatlarına kurban ediyor, bunu görüyoruz. Ona önce ahiretimi tercih ettiriyor, dünyayı mı tercih ettiriyor, bunu hemen görür ve anlarız. Sanki mülkün sahibi yokmuş gibi, sanki o herkes için bir takdir yapmamış gibi, sanki herkesin gücü var, herkes istediğini yapabiliyor gibi eğer çocuk bunu böyle anlar, ona böyle zannettirirse, ona imanını kaybettirdi. Allah'a güvenini, tevekkülünü kaybettirdi. Allah'ın huzurunda durup öyle, Allah'ın emrini, hükmünü yerine getirip yaşamaya Çalışmasını ona kaybettirdi, ona imanını kaybettirdi, Rabbini kaybettirdi, ister farkında olsun ister olmasın. Sonra çocuk kendi iradesiyle, çabasıyla, gayretiyle eğer Allah'a varan yolu bulursa, sirat-i müstakimi bulursa ananın babanın burada bir payı yoktur, yoktur, bununla beraber o kendi kendine yol bulduysa yine Anası babası herhangi bir sorumluluktan da kurtulmuş olmaz. O vazifesini yapmamış. Allah'a karşı vazifesini yapmamıştır. Ramazanın son 10 günündeyiz. Yani cehennemden kurtuluş günlerindeyiz. Nefsimizden, nefsimizin küfründen, şirkinden kurtuluş günlerindeyiz. Aydınlık olmadan, nur olmadan karanlık yok olmaz. Hidayet olmadan delaletten kurtulmuş olmuyoruz. Rahmet olmadan Allah'ın gazabından kurtulmuş olmuyoruz. İkisi birbirinin tersidir. Biri gelince öteki orayı terk eder. Nur gelince karanlık terk eder. Ama karanlık gelince orası kararır. Nur orayı terk etmiş olur. Nurun tecelli ettiği günlerdeyiz, hidayetin tecelli ettiği günlerdeyiz, rahmetin tecelli ettiği günlerdeyiz, Rabbimiz'in affının, mağfiretinin tecelli ettiği günlerdeyiz. Bunun içinde inşallah her birimiz Allah'ın Kur'an'ın indirdiği Kur'an'ı, vahyi okuyoruz, anlamaya çalışıyoruz, Rabbimize cevap vermeye çalışıyoruz. Tevbeyle, istiğfarla, duayla, Rabbimizi tesbih ederek, tekbir ederek, tevhid ederek Rabbimize cevap verip işittik ve itaat ettik diyoruz. mennettiği şeylerden vazgeçtik ya Rabbi diyoruz. Bu durumda, bu hayatta, dünya hayatında her birimiz için her ne gerekliyse onu Rabbimizden Öğreniyoruz. İnşallah öğrendik ve öğreniyoruz. Öğrenmeye devam ediyoruz. Hem de bunu tekrar ederek, tekrar tekrar. Bitince yeni baştan başlayıp, çünkü hayatı onunla yaşamamız gerekir. Kur'an ile yaşamamız gerekir. Bir anımızın bile onsuz olmaması gerekir. Hayat boşluk kabul etmiyor. Onun için her konuda Allah'ın bir emri vardır, bir hükmü vardır. Bunu da Rabbimizden öğreniyoruz. Bu durumda bütün hayatımız Allah'ın emrine, vahyine uygun olmuş olur, Kur'an'a uygun olmuş olur. Dolayısıyla Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü sünnetine uygun olmuş olur. Resulullah Efendimiz'e tabi olmuş oluruz. O'nun iman ettiği gibi iman etmiş oluruz. O'nun Allah'a teslim olduğu gibi teslim olmuş oluruz. O'nun kul olmaya çalıştığı gibi kul olmaya çalışmış oluruz ki ebediyen kazanmış oldu. Ama okumayınca, dinlemeyince Rabbimizi ciddiye almadı ve alamadı. Kendi kendimize din ürettik, dinler ürettik. Onun için her kafadan bir ses çıkar. Aynı zamanda birileri senin okumana gerek yok. Ben okudum, ben sana anlatırım. Niye? Allah bu kitabı sana mı indirmiş? Her bir hula indirmemiş mi? Herkesin okuyup anlaması gerekmiyor mu? Ya da bakıyorsun, işte şunu dinleyin, bunu dinlemeyin. Şu doğrudur, bu size fayda verir, bu size zarar verir. Sen kimsin? Sen hepsinden büyüksün, onun için iştihad ediyorsun, seçiyorsun. Kimini kabul ediyor, kimini kabul etmiyorsun. Yani tercih senindir. Böyle birinden daha saygısız, edepsiz kim vardır? Allah öyle mi buyurdu? Ne buyurdu? Onlar iman edenler, sözün tamamını dinlerler. En güzeline tabi olurlar. Her türlü sözü dinlesin, tamamını dinlesin. En güzeli hangisiyse ona uyusun. Niye böyle korkuyor, dinle diyor, dinleme diyor? Yalancı olduğunu biliyor. Sahtekar olduğunu biliyor. Bidatçı olduğunu biliyor. Okursa, anlarsa, kendi Küfrü ortaya çıkıyor, şirki ortaya çıkıyor, bidatleri ortaya çıkıyor da onda. Bırak Rabbinin kelamını okusun. Ne anladıysa o ona yeterdir. Sonra bir birbirine sorar ve öğrenir. Ya da şunu dinleyin, şunu dinlemeyin. Oldu mu şimdi? Sözün tamamını dinlemesi lazım. Herkesi dinlesin. Allah ona akıl vermiş, ona fısrat vermiş, ondan söz almış, ona öğretmiş, o öğretmiş. Sen nasıl insanı böyle küçümseyip öyle söyleyebilirsin? Onun için kim böyle söylediyse bilin ki o sahtekar, o edepsiz, kibirlenmiş, edepsiz. En büyük kibirlenmeyi insanlara karşı yapıyor. Sen diyor, bir şey bilmiyorsun, sen anlamazsın, onun Rabbi var, onun sahibi var, bırak her şeyi görsün, terciheni yapsın, onun için. Kimseyi eleştirmiyor, yermiyoruz, hakkı hakikati olduğu gibi ortaya koyuyoruz, herkes Rabbimizin ayet-i kerimede buyurduğu gibi dileyen, Rabbine varan bir yol tutsun, Rabbine varan yolu tutsun. Dileyen. Bırak tercihi o yapacak. Sen onun adına tercih yapamazsın. Onun için ne kimse kimseye kazandırabilir, ne de kimse kimseye kaybettirebilir. Tercih kurudur, kulağı aittir. Kim tercihini haktan yap, yana yaptıysa kazandı, batıldan yana yaptıysa kaybetti. Allah'tan yana yaptıysa kazandı, nefsinden yana yaptıysa kaybetti. Ahireten yana yaptıysa kazandı, dünyaya ait, dünya hayatına ait yana yaptıysa kaybetti. Bunun anlaşılmayan bir tarafı yok. Sanki kaybedenler, işi bilmeyenler midir, anlamayanlar midir? Hayır. Onun için öyle buyurmuştu, biz ayetlerimizi öğretmeden, anlatmadan, iyice belletmeden, kavratmadan hiç azap eder miyiz? Bir insanın kafir olabilmesi için, yani hakkı, hakikati ört örtmesi için önce hakkı, hakikati görmesi gerekir. Ne zaman gördü, örtüyse o zaman kafir oldu. Daha görememişse, imkanı olmamışsa o cahildir. O kafir olmaz. Evet hepimiz Allah'ın vahyeni okuyoruz. Hayatımızın her anında nasıl yapmamız gerektiğini, nasıl düşünmemiz gerektiğini, nasıl konuşmamız gerektiğini, insanlara nasıl muamele etmemiz gerektiğini, yakındakilere, uzaktakilere nasıl muamele etmemiz gerektiğini, ihtiyaç sahiplerine, fakirlere, hastalara, yoksullara, ihtiyacı olanlara nasıl muamele etmemiz gerektiğini Allah bir bir anlatıyor. Anaya, babaya, kardeşe, eşe, çocuklara nasıl muamele etmemiz gerektiğini bir bir anlatıyor. Hayatın her anında nasıl düşünmemiz gerektiğini, nasıl anlamamız gerektiğini bize öğretiyor. Dolayısıyla öğrettiği, anlattığı gibi konuşmamızı ve hareket etmemizi, hayatı yaşamamızı anlatıyor ve öğretiyor. Bununla beraber peygamberleri örnek gösteriyor. Sizden onlar gibi kulluk istiyorum. Onların iman ettiği gibi iman edin. Onların Allah'a teslim olduğu gibi teslim olun. Onlar gibi şükredin, onlar gibi sabredin. Onlar gibi Allah'a güvenin, tevekkül edin. Onlar gibi hayatınızı, varlığınızı Allah'a kurban edip, Allah'ın rızasını, sevgisini, yakınlığını, dostluğunu kazan. Dünyayı kurban edip, Ebedi hayatınızı kazan, Ticaretinizi, alışverinizi Allah ile yapın. Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın. Her şeyi anlatıyor. Onun için biri Kur'an'ı okuyunca, yani Rabbini dinleyince, Rabbinin kendisine gönderdiği kitabı, mektubu, vahyi okuyunca, dinleyince, anlayınca hiçbir şey için ben bunu bilmiyorum, anlamadım diyemez. Hiçbir şekilde, Cehaletimden dolayı kaybettim diyemez. Onun için nasıl ki gelmeden önceki Rabbimizin bize muamelesini anladıysak bu alemde de ne yapmamız gerektiğini anlamamız gerekir. Bunun için de yapmamız gereken şey Rabbimizi dinlemektir. O bize öğretiyor ne yapmamız gerektiğini. Başkalarından öğrenmiyoruz. Evet, çocuklar büyürken her şeyi aralarından, babalarından, çevrelerinden öğreniyor. Ama kendine göre ne zaman ki bu erdi, aklı erdi, artık hakkı hakikati aramaya başladı. Allah ona yolu gösterir. Bütün mesele samimi olmaktır. Yolu gösterince, eğer Evet, bunu anladım. Doğrudur, bu böyledir, böyle olmak lazım deyip gereğini yapmıyorsa bu durumda yalanladı. Biliyor, öyle olduğunu biliyor ama gereğini yapmıyor. Bu durumda Allah'ın ayetlerini yalanladı, yalanlamış oldu. Ümmete bakınca bunu çok net görür ve anlarız. Evet, hayatımızda çok buna şahit olduk, böyle kendini mümin, müslüman, hatta müminlerin önünde, önünde yürüyen, yol gösteren yani ondan ya da onlardan başka hiç müslüman yokmuş gibi konuşan, yani tavır gösteren insanlar gördük. Allah'ın bir hükmü karşısında ama diyor, bu işin aması var mı? Ama diyor, bizde adet böyledir, adet mi önemlidir, yoksa Allah'ın ayetleri mi? Ama diyor, adetlere uymak lazım, Allah'ın ayetlerini önüne koyuyor, hiç utanmadan. Sen bu halinde ancak aklını kullanmayanları kandırabilirsin. Rabbinin vahyinden habersiz olanları kandırabilirsin. O şeytanın tuzağı, şeytanın tuzağına asla düşmüyoruz, düşmek yakışmaz onun için. Rabbimizin bize her konuda ne söylediğini bileceğiz. Kim? Allah'ın ayetleri dışında ona ters düşen, Allah'a ters düşen bir şey söylerse o nedir? O kafir, o müşrik. Onun için biri ben yanlış yapıyorum demesi ayrı şeydir, Allah böyle buyurmuş bu doğrudur tasdik ediyorum ben yanlış yapıyorum deyince günahkar olur ama yok benim bu yaptığım doğrudur dediyse Allah'ın vahyine karşılık işte kafir, işte müşrik, Allah bilmiyor ben biliyorum diyor. Ama Allah biliyor, doğrudur, hakta öyledir. Evet, ben kendime zulm ediyorum demesi ayrı, ben haklıyım demek ayrıdır. Ben haklıyım deyince iblisin durumuna düşer. Tövbe edince, istiğfar edince ben yanlış yaptım. Adem babamızın, hava annemizin söylediği gibi biz kendimize zulm ettik. Eğer sen bize rahmet etmez, bizi mağfiret etmezsen, biz ösrana uğrayanlardan oluruz, dediyse Adem olur, Allah da onu mağfiret etti, onları mağfiret etti, mağfirete uğrar. İblis de ne dedi? Onu çamurdan beni ateşten yaratmışsın, ben ondan hayırlıyım, o secdeye layık değildir, çamurdan yarattığın birine ben nasıl secde edeyim? Allah'ın huzurunda fikir beyan ediyor, diyor. ben senden daha iyi biliyorum diyor. Onun için ne oldu? Allah kafir oldu dedi. Bilmesi yetmiyor, Allah'ın huzurunda konuşuyor. Her bir kul her an Allah'ın huzurundadır, onun için ağzından çıkan her kelimeye dikkat etmelidir. Evet, yanlış yapmak başka bir şey, yanlış yapıp ben doğru yapıyorum demek başka bir şeydir. Biri insanı günahkar eder, Allah bütün günahları mahfuret eder ama şirki affetmez dedi. Şirkin cezası ebedi cehennemdir. Şirk insana imanını kaybettiriyor çünkü. Yani bir kul düşünün, Allah'a ben seni kabul ediyorum ama... Ben senden daha iyi biliyorum. Onun için senin verdiğin hüküm yanlıştır. Benim hükmüm senin verdiğin hükümden daha doğruydur. Sen bilmiyorsun, ben biliyorum. Çünkü ben senden daha büyüğüm, daha âlimim, daha akıllıyım. Benim tercihim senin tercihinden daha doğrudur. Böyle bir kur için hiç kurtuluş olabilir mi? Hayır. Onun için cehennemden kurtuluş, şirkten ve küfürden kurtuluştur. Cehennemden kurtuluş, Rabbimize iman edip her emrine, hükmüne teslim olmakla mümkündür. Onun için cehennemden kurtulmak istiyorsak, saadete ermek istiyorsak, yapmamız gereken gönlümüzü bütünüyle, Rabbim bize döndürüp, Rabbim ne dediyse o, ne dediyse o diyoruz ama, yani ne dediğini bileceksin ki iman olsun. Yoksa ben bir şey bilmiyorum, ne söylediyse doğrudur. Bu iman olmaz. Ne söylemiş, onu anlaman lazım, ona iman etmen lazım, ona güvenip tevekkül etmen lazım, öyle de konuşman lazım, öyle de düşünmen lazım, öyle de yapman lazım ki bu iman olsun. O zaman Rabbim ne dediyse o dediğinde o doğrudur, o haktır, o güzeldir, o hayırdır, o rahmettir dediğinde iman olmuş olur. Bununla beraber Rabbimizi ne kadar dinlediysek o kadar da onu tanımış ve anlamış oluruz. Onu anlayınca kendimizi anlamış olur kim olduğumuzu anlamış olur. Rabbimizin bizden ne istediğini anlamış olur. Nasıl iman etmemiz gerektiğini, nasıl teslim olmamız gerektiğini, Rabbimize karşı nasıl takva sahibi olmamız gerektiğini, nasıl güzel yapmamız gerektiğini, nasıl güzel yapıp güzel olmamız gerektiğini anlamış oluruz. İnsandan başka hiçbir varlığa vermediği, Kıymeti, değeri, şerefi, halifeliğini vermiş. İsimleri, isimlerini talim etmiş. Beni Adem'i mükerrem kılmış. İkrama nail kılmış. Kendi güzelliğinin ikramına nail kılmış. Kerremlahu beni Adem Kendine yakın etmiş cemarını, tecellisini hem müşahede etmeyi hem de onu bu tecelliye layık hale getirmiş. Onun ne buyuruyordu ayet-i kerimede? Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, onun Allah'ın haşetinden paramparça olmuş görürdük. Bu öyle mecazi manada bir anlam değildir. Eğer onun manası bir dava tecelli ederse, dağ paramparça olur. Hz. Musa Tur Dağı'nda, Ya Rabbi, kendini bana göster, sana bakayım dedi. Kelimeyi böyle kullanıyor. Cemalli'yi müşahede edeyim demek başka bir şey sana bakayım demek, zahiri olarak. Ne dedi? Sen beni göremezsin, asla göremezsin. Yani bu halinle, bu bakışınla beni göremezsin. Şu dağa bak diyor, dağ dayanırsa sen de dayanırsın. ve buyurdu? Rabbi dağa tecelli edince dağ parça oldu. parça toz, duman Niye? Bu tecelliyi alamıyor da ondan. Da onun karşısında, bu tecelli karşısında dayanıyor. İnsana ruhundan nef etmiş, tecelli değil. Onun için bu tecelliyi alabilecek nedir? Allah'ın ruhundan nefettiği ettiği hakikatimizdir, o alabiliyor. Tabii ki daha sonra tecelli etmiş midir ona? Elbette ki. Musa kavminden 70 kişiyi Götürüyor. Onlar da sen vahyi alırken biz de dinlemek istiyoruz, tabi Allah izin veriyor, kavminden yetmiş ileri geleni alıp götürüyor. Ne buyurdu? Bu sefer sadece hitabı işitmekle yetinmiyorlar, biz görmek istiyoruz deyince ne buyurdu? Onları yıldırım çarptı. Bir tecelli edince hepsi ölüyor. Hazreti Musa karışıyor. Bu sefer tecelliye dayandı. Dayandı tecelliye. Nedir Hazreti Musa? Yani aramızdaki bu beyinsizlerin yüzünden hepimizi helak vereceksin ya Rabbi. Sonra rahmetinden dolayı Allah onları tekrar dirildi. Bu durumda tecelli karşısında duramaz. O da bir anlık tecelli. Ama Hazreti Musa'ya bir şey olmadı. Ona hazır olmuştu çünkü. Onun için alemlerin Rabbini bilmek, tanımak, tecellisine mazhar olmak, cemarını müşahede edebilmek, Allah'ın zatıyla, sıfatıyla tecelli edip, ruhundan nefedip. edip, Kendisine halife kıldığı, kendisini tanıttığı, güzelliğine, kendi güzelliğine onun üzerinde şahit olup görmeyi dilediği insan için. Onun için en kıymetli odur, en değerli odur. Bu kıymetli yer Allah'ındır. Bu şeref Allah'ındır. Ama mesela Kur'un onu taşıyabilmesidir. Onu kabul etmesidir. Onun için dünyada yaşarken, bu alemde yaşarken, bulunduğumuz yerde bunu anlamamız gerekir. Bunun için de Rabbimizin ilk emri olan oku. Rabbinin, yaratan Rabbinin ismiyle oku. Kendi yaratılışını oku. Bütün varlığın yaratılışını oku. Ki Rabbin ekremdir. Her ne varsa onun ikramidir. Önce böyle iman etmemiz lazım. Bizim hem kendi varlığımız, hakikatimiz bununla beraber kendinden bize verdiği, talim ettirdiği El Esma'u Fesnası. Hepsi onun sadece ikramidir. Hazırladığı bu dünya sahnesiyle bu işimlerin üzerimizde tecelli edip Rabbimiz bizim üzerimizde kendi güzelliğini görmeyi diliyor. Onun için bütün peygamberlere baktığımızda bunu anlarız. Her birine farklı farklı imtihanlar vermiş. Her biri Sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum demiş. Rabbinden başka tarafa dönmemiş. Rabbine güvenmiş. Rabbine tevekkül etmiş, iman etmiş Rabbinden emindir. Onun için iman demek Allah'a güven demektir. Eğer biri Allah'a güvenmiyorsa bu durumda onu ilah olarak kabul edememiş. Oysa ne kadar ben iman etmişim desin. Bir beşer olarak bul üzülür, bul sıkılır, bul daralır. Yakup aleyhisselam gibi Ağlar, gözüne ak düşer. perde iner. Kör olur yani. Peygamber üzülüyor, ağlıyor. Bu onun kulluğuna mani oluyor mu? Hayır. Ama Rabbinden emindir, güveniyor. Bu her bir kul için böyledir. Yoksa güveniyorum, robot oldum. Sen robot değilsin. Allah senin feryadını seviyor, senin çabanı, gayretini seviyor, senin boyun büküşünü seviyor, senin duanı seviyor. Nasıl ki Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam size bir emanet bırakıyorum ki ona sarıldıkça asla deralete düşmezsiniz. Yani hidayette olursunuz, sırat-ı müstakimde olursunuz, kurtuluşta olursunuz, ebediyen kazanırsınız. Tabii, biz şimdi şu anda yaşadığımız alem vardı. Burada bulunuyoruz. Sonra ahirete gidince ölümden sonra hatta son nefeste bizi neler bekliyor? Allah bir bir açıklıyor. Beyan ediyor. Ölümden sonraki hayatta bizi neler bekliyor? Kabir alemi dediğimiz, berzah alemi dediğimiz neler bekliyor? Kimler nasıl muamele görüyor? Allah Haber veriyor, bizi haberdar ediyor Her şeyden haberdar olan Allah'tır el habir olan O'dur Ondan başka hiç kimse haber veremez Hesap yerinden haber veriyor Kıyametten, yeniden dirilişten haber veriyor Sonra hesaptan haber veriyor Hesaptan sonraki Köşmünden haber veriyor. Cennetteki, cennete gidenler için nimetlerinden, ikramlarından, rızasından haber veriyor. Cehenneme gidenlerin azabından haber veriyor. Allah'tan başka kim öğretebilir? Herkes birkaç kelime, birkaç ayet söyleyebilir bu konuda ama Allah öğrenmemizi, anlamamızı, haberdar olmamız gerekenin ne olduğunu biliyor ve hepsini haber veriyor. Onun için Allah'ın kitabını okumadan haberdar olmuyoruz. Onun için o kadar ciddi alıyoruz. Yani eksiklerimizi tamamlıyor. Ne buyurmuştu ayet-i kerime? Seni ve sana iman edenleri kıyamet günü bu kitaptan sorumlu tutacağız. Onun için bu sorumluluğu yerine getire, getirebilmek için okuyacağız, dinleyeceğiz, anlayacağız. Hem bu hayatı nasıl yaşamamız gerektiğini hem ahirette bizi nelerin beklediğini anlayacağız. Eğer bizi kendisine kul olalım diye yaratmışsa, bu alemde hiç kimse kulluk yapmasa da, ne diyeceğiz? Ben senin kuru, sen neyi nasıl emrediyorsan, ben öyle kabul ediyorum ve öyle yapıyorum. İşin sonunda benim istediğim sana kul olmaktır, senin muradının üzerimde gerçekleşmesidir. Seni sevindirmek... <gülüyor> Eğer Allah'a göre kendimizi anlamazsak, Allah'a göre kendimizi tanımazsak biz, herkes kendi kendine bir varlık verir. Onun için Allah'a göre tanımak gerekiyor. Hiç kimsenin başka kurtuluşu yoktur yani. Yani Allah ona diyor, sen insansın, sen sultansın, her şeyi senin hizmetine vermişim güzelliğin sende tecelli ediyor, o diyor ben hayvan, eşeğim diyor ben, olur tercih Şahit olman şeylerdir, mesela bir çocukken ormanda kaybolunca onu bulduklarında bu başka bir ayet, Allah ayetlerini gösteriyor, o hangi hayvanlarla beraber olmuşsa onun gibi hareket ediyor. Onun gibi artık ne yiyecekse yiyor. Onun gibi koşmaya çalışıyor. Onun gibi ses çıkarıyor. Niye? Eğitilmemiş de ondan, Sonra konuşması için uzun zaman lazım. Hatta böyle yaşı biraz ilerlemişse deriz ki yani böyle 30-40 yaşına gelmişse artık o konuşmayı da öğrenemiyor. Konuşamıyor. Öğretse de konuşamıyor. Dili dönmüyor yani. Onun için içinde bulunduğumuz toplum çok önemlidir. Cemaat çok önemlidir. Aile çok önemlidir. Aile ilk cemaattir. Ona kim olduğunu nasıl öğretirse öyle öğrenir. Dışarı çıktığında arkadaşlarından, okuldan, medreseden artık her neredeyse bu sefer oradan kim olduğunu öğrenmeye çalışır. Kendini onlar gibi zannet Şöyle bir gönülle bakınca herkes bunun böyle olduğunu görür ve anlar. Hangi topluluğun arasına girdiyse onlar gibi olmaya başlar. Bu tercih onun kendi tercihidir. Ama Allah'ın o yiğit dediği insanlar nerede olursa olsun tavrını ortaya koyuyor. Ne diyorlar onlar? İsyankar. İsyanı Doğrudur. kabulenemiyor onu. O hâri kabul etmiyor. Ben bu değilim diyor. İnsan bu değil diyor. İnsanlık bu değildir diyor. Sıratının üstü örtülmemiş. Örtmüyor. Ama yok. Aklını kullanmıyorsa yani tabiri caizse böyle pısırık böyle tamam diyor. Aman rahatım bozulmasın. Aman ben yorulmayayım. Ben bir şey yapmayayım. Kimse bana bir şey söylemesin. Ne diyor? Herkese, sen ne diyorsan senin gibi. Senin gibi olmaz ya. Sen kimsin? Sen yoksun, sen kendini yok ettin. Herkese senin gibi dedin sen, sen zaten sen. Münafık olmuşsun, sen köle olmuşsun. İnsan olmak bu değildir. Senin şahsiyet sahibi olman lazım. Rabbim ne dediyse o diye bilmen lazım. Benim bana ait Fikrim var, düşüncem var, tercihlerim var, imanım var, sevdiklerim var demem lazım. Onun için nefis korkak ve pısırıktır. Zaten imanı yok, zaten Allah'a güveniyor, Allah'ın kendisini koruyacağından eminde değildir. Emin olamıyor. Allah'ın kendisine rahmet edeceğinden eminde değildir. Allah'ın kendisini yarattığını ve sevdiğini kabullenememiş, iman edememiş. Allah'ın kendisi için yaptığı her takdiri hayır olarak göremiyor. Ne yapıyor? Konuşuyor. Şikayet. Niye şöyle oldu, niye böyle oldu? İşi gücü şikayet etmek. Ben diyor her şeyi biliyorum, benim gibi olursun, seni gibi olmuyor. Hiçbir şey, hiç kimse gibi olmaz. Allah ne işini, ne kudretini, ne herhangi bir ismini, sıfatını bir kula teslim etmez. Evet. Manevi olarak bu tecelli edip gösterir, kendi kudretini gösterir, isimlerinden biriyle tecelli edip onu şahit kılar ama isimlerini hiç kimseye teslim etmez, haşa. Teslim ederse onu ortalığı yolluyor. Onun için her konuda şirkten sakınıyoruz. Herkes sadece onun kuludur, hiç kimse kuldan başka bir şey olmaz. Şeytan hile yapıyor, küfre şirke, sürüklemek için bir sürü şey uyduruyor. Kur'an'ı okuyunca anlarız ki öyle komşanların hepsi bilerek ya da bilmeyerek şeytanın tuzağına düşmüştür. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan aldığı müjdeyi söylüyor. Kim la ilahe illallah derse cennete girer dedi. Girmemesi mümkün mü? Yeter ki bunu söylesin. Ama diliyle değil. Gönlünde Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmasın. Nefsinin şirk koşmasın. Birilerinin söylediğini şirk koşmasın. Şeytanın verdiği vesveseyi Allah'a şirk koşmasın. Allah'tan başka ilah yok dedin mi? Zaten iş bitti. Bütün perdeler açılmış oldu. Gönlün imanla doldu. Rabbine güvenle, tevekkülle dolmuş oldu. Aşkla, muhabbetle doldu. Rabbine teslimiyetle dolmuş oldu. Her birimizin hali ortadadır. Ramazan'ın son 10 günü cehennemde kurtuluş günlerindeyiz. Kendi kendimizden, kendi nefsimizden kurtuluş günlerindeyiz. Eğer Resulullah Efendimiz öyle söylediyse ne diyoruz? Evet ya Resulallah, iman ediyoruz. Eğer ben çaba gayret sarf edersem, nefsimden kurtulurum, cehennemden kurtulurum dememiz lazım. Yoksa öyle söyledi deyip geçmiyoruz. O bize bir şey öğretiyor. Onun bize daveti var. Kurtul diyor. Rahmetin içine girmişsin, tövbe etmiş, istihbar etmiş, mağfilete ermişsin, hadi kurtul. Hadi şirkten kurtul, hadi Rabbinin davetine icabet et, Rabbini dinlemeye, vahkini okumaya icabet et. Gerekeni yapmak için biraz çaba gayret sarf et, o ikram eder. Nefsine taviz verme, Rabbim Allah'tır de. Nefsine de, sus de, Allah'ın huzurunda fikir beyan etme de, sen beni cehenneme sürükleyemezsin. Bütün hayatın boyunca seninle savaşır, asla sana taviz vermem. Yunus Emre'nin nefsine söylediği gibi ya sen beni ya ben seni diyor. İkisinden biridir. Ya sen onu yenersin ya o seni yener. O kazanırsa ebediyen kaybedersin, sen kazanırsan kazandın. Rabbinin muradı gerçekleşti. Evet insan kim olduğuna karar vermelidir. Tabii ki herkesin Anladığı kadarıyla kendine göre bir kararı vardır ama bir de bizim için Allah'ın hükmü vardır. Bizim için o hüküm vermiş. Eğer onun verdiği hükmü kabul ediyorsak bu durumda bize de düşen ona layık düşünmektir, konuşmaktır, iman etmektir, sevmektir, güvenmektir, tevekkül etmektir, teslim olmaktır. Allah'ın verdiği şerefi taşımaktır, ona halife olmaktır, ayna olmaktır, onun güzelliğini üzerinde göstermektir. Yok biz kendi kendimize ya da birilerinin bize öğrettiği gibi kendimizi öyle kabul ediyorsak tercihimizi kendimiz yapmışız. Unutmamak gerekir. Allah gel deyince dünya bitti. Sen kendini nasıl anlamışsan öyle muamele göreceksin. Onun için Resulullah Efendimiz öyle buyurdu Aleyhisselatü Vesselam O hadiste Allah diyor buyurdu ki Ben hulumun zani üzereyim. Herkes kendine göre bundan bir şey anlayabilir. Kurum beni Nasıl zannederse ona öyle muamele ederim. Bu imanla ilgilidir. Yani biri Rabbini anlayamamış, böyle şunu emretmiş, bunu emretmiş, eğer şöyle yaparsam azap eder, böyle yaparsam gazap eder. Sen hiç Rabbini tanımamışsın, tanımaya çalışmamışsın. Ne diyor? Madem ki öyle zannediyorsun, ben de sana öyle muamele ediyorum. Sen beni anlamadın, sen beni tanımadın, sen kendini anlamamışsın. Bunu kendisi için söylemesi gerekmiyor. Yani biri şu cehennemliktir, şu cennetliktir, şu yanlış yoldadır. Allah ona sen cehennemliksin der. Kulü için öyle düşündü ya. Kulüm beni nasıl anlamışsa, zannetmişse ben ona öyle muamele ederim. Resulullah Efendimiz öyle buyurmuştur aleyhissalatu vesselam, ''Kıyamet günü Allah bir kulü hesaba çeker, günahları ağır gelmiştir, götürün cehenneme.'' buyurur. O gün hesap gören Allah'tır, hükmü veren Allah'tır. Bedevinin Ve biri Resulullah Efendimiz'e soruyor, ''Ya Resulallah'' diyor, ''Kıyamet günü kim bizim hesabımızı görecek?'' Allah buyuruyor, Allah diyor bizzat kendisi mi hesabınızı görüyor, evet diyor, öyleyse diyor iş kolaydır, deyip gidiyor. Diyor Resulullah Efendimiz buyurdu ki, bedeli arif oldu, Rabbini bildi. Öyleyse diyor iş kolaydı. İş kullara kalmasın da, kuru hesaba çekiyor kıyamet günü, götürün cehenneme diyor. Giderken kul, dönüp dönüp arkasına bakıyormuş. Tabi Resulullah Efendimiz bir şey bize anlatıyor. Diyor, Allah buyurur ki, durun, sorun bakayım niye öyle arkasına bakıyor? Birkaç adım atıyor, arkasına bakıyor, birkaç adım atıyor, arkasına bakıyor. Tabi kul dönüp, Ya Rabbi diyor, ben beni affedeceğini umuyordum, bekliyordum, öyle düşünüyordum, yani öyle zannediyordum. On da bu hadisi söylüyor zaten. Ben kulumu zannı üzereyim. Madem ki öyle anladım götürün cennete. Kulun rah Rabbinin rahmetinden emin olması lazım. Muhabbetinden emin olması lazım. afına, mahfiliğine güvenmesi lazım. Başka bir kulü hu bedura alıp onu da günahı ağır gelmiş götürün cehenneme diyor. O da giderken melekleri beraber gidiyor tabi, O da meleklerin önünde hızla gidiyor. Ne buyuruyor? Sorun kuluman ya o kadar acele ediyor cehenneme gitmek için. O da diyor ki ya Rabbi ne başımıza geldiyse seni dinlemediğimiz için geldi. Şimdi götürün cehenneme değil de ben bari şimdi seni dinleyeyim dedim. Ne buyuruyor? götürün cennete. Elbette ki öyle takdir etmiş, elbette ki onlar da cennete layıktır. Ama Resulullah Efendimiz böyle haber veriyorsa şu anda yani dünyada yaşayanların o sahneyi anlaması gerekir, gözünde, gönlünde canlandırması gerekir. Orada nasıl bir muamele var? Hiç kimse bilemez. Bir de münafıklara muamele varmış. İki yüzlü. Bir kafir, bir mümin. Allah kıyamet günü için bugün ayrım günüdür dedi. Ey mücrimler ayrılın buyuruyor. Allah'a karşı istuçlu olanlar. Hepsi ayrılıyor, münafıklar ayrılmıyor. Münafıklar müminlerle beraber kalıyor. Diyor biz de müminiz. Hala o şeye devam ediyorlar, Allah diyor götürün bunları cennete münafıklar için, götürür tabi, tam böyle cennete girecek, diyor Allah buyurur ki vazgeçtim götürün cehenneme. Tam böyle cehenneme yaklaşmışken yine vazgeçtim diyor, götürün cennete götürün. Artık onlar o arada nasıl bir korku yaşar ona göre hesap etmek lazım. Ne buyuruyor, siz de dünyada böyle yapıyordunuz, bir mümin gibi görünüyordunuz, İnsanlar sizi cennetlik zannediyordu, size uyuyordu, bir imansız, imanınızı kaybetmiş gibi kafirlerle, müşriklerle beraber oluyordunuz, bu da sizin hakkınız. Ne demişti müşrikler, sabah iman eden, akşam imandan vazgeçin, belki onlar da imanlarından vazgeçerler, şüpheye düşürürsün. Evet, bir beşer olarak herkesin eksiği de olur, yanlışı da olur ama asla küfrünün olmaması gerekir, şirkinin olmaması gerekir nifakının, münafıklığın olmaması gerekir. Kendi içinde, kendi gönlünde Rabbine karşı samimi olması gerekir. İhlaslı olması gerekir. İhlas yoksa, samimiyet yoksa, iman yok, amel işe yaramıyor. Allah kime neyi vermişse, ondan hesaba çeker. Ama hepimiz biliyoruz ki Allah'ın nimeti, lütfi, ikramı gerçekten her birimiz için büyük olmuştur. Verdiği şeref büyük olmuştur. İnşallah bunun kıymetini bileceğiz, bu şerefi taşıyacağız. Hem, O'nun vahiyle şerefleneceğiz. Hem de bu şerefi kullarına taşıyacağız. İnşallah bizim için de hidayet olur, rahmet olur. Bizim için kurtuluş ve saadet olur. Ayet-i Kerime'de ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun, dedi. Kim Allah'a yardım ederse, Allah da O'na yardım eder. Ayağını tirat-ı müstakimde sabit kılar. İnşallah öyle olacağız, öyle yapacağız, vahyini taşıyacağız. Kullarına yaptığımız her bir yardımı kendisine yapılmış, kabul ediyor Allah. Yaptığımız her bir kötülüğü de, Allah O'nun kendisine yapılmış kabul eder. Allah hepinizden razı olsun.